Merhabalar, bugün Dünya Diyetisyenler Günü e, özel yayınındayız. E, konuğum diyetisyen Gülden Doğan, hoş geldin Gülden. Hoş bulduk merhabalar. Önce gelin isterseniz bir diyetisyenin tanımını yapalım. E, diyetisyen, beslenme ve diyetetik lisans bölümlerini bitirmiş... E, ...beslenme ile ilgili e, bilgilerle donatılmış bir sağlık profesyonelidir. 18. yüzyıla, yüzyıla kadar e, gözlemsel kalmış bir bilim aslında beslenme 19. yüzyılın ortalarına doğru hızla artan ivme ile bilim haline alıyor bilim olarak adlandırılmasının nedeni tükettiğimiz gıdaların besin bileşenlerinin analizi ve besin ögelerinin vücuttaki işlevlerinin e, belirlenmesi bu çalışmalar devam ediyor ve sanayileşmeyle ile birlikte hastalıkların besinlerle ilişkisi kuruluyor ve hastalıklardan korunma Hastalıkların tedavisinde e, beslenmenin bu kadar önemli yer kaps e, kapsadığının bilinmesi diyetetik bilimini ortaya çıkarıyor. Ve bu işte bizim beslenme ve diyetetik bölümlerinden mezun oluyoruz ya. Beslenme ve diyetetik bilimi yan yana e, gelerek hastalıkların e, tedavisini yapmakta e, görev alıyor. Şimdi insan vücudu çok karmaşık bir yapı. Her geçen gün biraz daha fazla e, bu karmaşık yapı çözülüyor ve beslenme aynı zamanda bir diyetetik bilimi e, daha çok konuşuluyor. E, şimdi konuşuluyor bu kadar fazla konuşulması aslında iyi bir şey değil. E, bilgi kirliliği oluyor. E, görev tanımlarının yapılmaması, yasaların bunu desteklememesi, e, korumaması, e, medyanın bu kadar bilgi kirliliğiyle dolu olması maalesef ...bu bilgilerin insanların kafasını karıştırmasına neden oluyor. Bilgi de değil aslında çöp bir malzeme haline geliyor bunların hepsi. Bunları nasıl çözeceğiz, ne yapacağız? Çok katmanlı sorunlar yumağı bunlar. Sadece diyetisyenlerin de çözebile çözebileceğini düşünmüyorum. Çok farklı disiplinleri içeriyor çünkü. Hekimler olsun, gıda mühendisleri... Ülkenin yönetiminde görev alan sağlıkla gıda ile alakalı e, bürokratlar, bunların hepsi bu beslenme ile ilgili e, çözümlere e, ulaşmamızı sağlayacaktır. E, ben bugün çok sağ olsun e, Gülden kırmadı geldi bugün beni çok da yoğun çalışmasına rağmen. Şimdi Gülden bizim bu mesleğin haline ne olacak? olacak? Yani ne bunu hep konuşuyoruz biz, ee, biz tabii meslekte aykırı olan diyetisyenler arasındayız, sen, yani ben ve bizim gibi birçok hesap, ee, sağlıklı beslenme odaklıyız, mesleğimizin aslında yanlış biliniyor birçok kişi tarafından, bizi hep zayıflatan kişi olarak görüyorlar. ...umarım çok daha iyi yerlere gelir... ...odamız yok ne yazık ki... ...bir oda kurulması gerekiyor her şeyden önce... ...haklarımızın savunulması gerekiyor... ...yönetmelikler bilinmiyor... ...biz sadece sağlık e, bölümünde çalışmıyoruz... ...aynı zamanda Tarım ve Gıda Bakanlığı'na... ...bağlı olan işletmelerde de çalışabiliyoruz... ...bunlarla ilgili yönetmelikler yetersiz... ...ve açık olan yerler var... ...ben gıda da bitirdiğim için aynı zamanda... Evet, dört tane gıda, kısmına... <gülüyor> ...gıda kısmına daha hakim... ...o anlamda... ...çünkü herkes artık diyet yemeği yapıyor gönderiyor... Her Herkes evet. e, smoothie yapıyor gönderiyor sosyal medyayı açtığınız zaman herkes kilo verdiriyor ama neyi nasıl yapıyorlar hiç kimse bilmiyor evinden yemek gönderen ararsınız işte smoothie mi yapan ararsınız ama bunları kim kontrol ediyor bu menüleri kim yazıyor ya da kim organize ediyor hiç kimsenin bilgisi yok kimse üretim sormuyor bunlar tarım bakanına bağlı olan kısım e, bizler hastanelerde ya da kliniklerde e, polikliniklerde de hasta bakıyoruz danışan diyoruz onlara zaten baktığınız zaman birçok yerde hizmet alabiliyoruz. Ama bunları işte bir yasa, yönetmelik, toparlayacak hiçbir şey yok ortada. Ee, herkes her şeyi yapabiliyor bu ülkede. Birçok meslekte olduğu gibi sadece diyetisyenler evet, için sadece değil. Evet sadece bizim sorunumuz evet, değil. Bizimki çok, çok güncel bir konu ki. olduğu için beslenme. İşte evet. Doktorlardan, sağlık koçlarına, spor hocalarına evet. vesaire hepsine varana kadar herkes bir söz sahibi gibi hissediyor evet. kendini. Ee, geçen de çok... Şey bir anekdot anlatacağım. Bir yerde bir, bir ortamdayız hekim bir arkadaşım var bir konu belirlenecek. İşte hekim bilmem kim anlatsın bunun beslenmesini dedi. Pardon dedim ben ne işe yarıyorum burada o zaman. Ee, ama dedi herkes anlatabilir bunu. E o zaman niye diyetisyenler evet. var? Yani <gülüyor> biz neciyiz? Hani öncelikle bir tanımımızı yapalım. Ee, evet. Bütün hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde beslenme çok önemli bir yere sahip. Besin ilaç etkileşimi diye bir şey, şey var evet. yani binlerce ila ilaç var ve jenerik adlarıyla belki de hani e, o bu beslenme ile ilgili sağlık veren bilgi aktara, aktardığını sananlar bunları bilmiyor bence e, o kadar çok fazla ilaç var ki ve bu ilaçların besinlerle etkileşimi var benim bir danışanım on dört ta tane ilaç kullanıyor. Ay. Şimdi 14 ilaç kullanıyor ve bu ilaçların birbiriyle etkileşimi var ve besinlerle etkileşimi aynen, var. Aynen. Şimdi aslında e, bu çok eski tarihlerde e, çok m, değerli bilim insanları mesela Lucret Luce diye bir bilim insanı bir kişi için yiyecek olan bir nesne bir başkası için zehir olabilir. Aynen öyle. Ve bu besin enerjisi gibi konulara da açılıyor. Evet. Kişinin besin enerjisi varsa siz ona uygun beslenme uygulamıyorsanız... ...sadece beslenme uygulamak yetmiyor. O kişiye pratikleri anlatmak gerekiyor. Ve yapmadığımız, kendimizin içmediği, yemediği bir tarifi bir başkasına vermemeliyiz. Ee, bunu gerçekten çok önemsiyoruz zaten. Ee, ve burada işte iki ayrım oluyor. Sağlıklı beslenmeyi önemseyenler ve işte popüler kültüre... E, ...hizmet edenler olarak sanki ayrılıyor evet. gibiyiz. Aslında e, burada e, sorun tek tek bireysel değil. E, sorun çok çok daha derinlere dayanıyor. E, çok fazla açık kapı var ve kim Herkes neresinden giriyor? Herkes o kapılardan <gülüyor> giriyor yani evet. hani... Yani ...her meslekte biz olduğu gibi... ...bireysel olarak bilinçlendirmeye çalışıyoruz... ...ama evet. biz ne kadar kişiye ulaşabiliyoruz... ...baktığınız zaman... ...hani insanların da sağlıklı beslenmeye ...yaşam şekli haline getirmesi gerekiyor... ...ben her zaman söylüyorum danışanlarıma... ...ben size sağlıklı beslenmeyi öğreteceğim... ...yani kilo vermek zaten devamı geliyor... Evet. ...siz sağlıklı beslenmeniz anda kilo veriyorsunuz... ...ne yazık ki herkesin amacı kilo vermek... ...yaz aylarına da girdiğiniz şey ...fetiş için. haline geldi... Evet. ...yani bu kilo verme olayı o da ayrı bir konu zaten... Evet. ...belki ayrı bir programda konuşulmalı... Ee... Tabii çok fazla obez dediğimiz sınıflamaya giren, yani ya Türkiye'de üç kişiden birisi obez ve ee, diyabet, hani obezite ile çok alakalı olan şeker hastalığında da Avrupa birinciyiz biz. Avrupa birincisiyiz ve bu kadar fazla oranların yüksek olması insanlara kafayı yedirtti. İşte, sağlıklı yaşamadıkları için, sağlıklı beslenmedikleri evet. için, sağlıklı beslenmeyi bilmedikleri için. Hani bugün de o posta gördük ya, <gülüyor> sağlıklı beslenme. Yani <gülüyor> bir sabere. Tabak... Yani neye yani... göre mesela, sağlıklı beslen benim e, hani önerilerim daha farklı oluyor. Bir başkasının önerileri daha farklı Aynen oluyor. E bunun bir standardı bir şey işte ayarlanmış planlanmış şeyler var elbette ama bunları da ayarlayanlarım. Bizim dengeli tabaklarımızda ilk defa gördüm yani. Hiç evet. Bugüne kadar öyle bir tabakta sağlıklı beslenme tabağında yağ ve şeker içeren evet, ve çok... ürünler olmadı bugüne kadar. İnsanların da biraz gözünü açması gerekiyor. ...bilinçlenmesi gerekiyor... ...etiket okumayı öğrenmesi gerekiyor... ...artık her şeye çok daha rahat ulaşabiliyorlar... ...bunun farkına varmaları lazım... ...evet yani her verileni alma... ...bir de şöyle bir şey var... ...ben e, en sıkıntılı kısmı orada görüyorum... ...insanlar ücretsiz verilen her bilgiyi... ...alıp hayatına yapıştırma... ...monte etme ile ilgileniyor... ...hayır öyle değil... ...kimsenin söylediğini direkt alıp yapıştırmayın... ...kopyala yapıştır şeklinde... E, bir bakın hayatınıza uyuyor mu? Bir kere maddiyatınıza uyuyor mu? Evet. Durumunuza uyuyor mu? İşte her gün e, çok değişik meyveler, sebzeler var. Türkiye'de de işte satılıyor. Bunları almaya çalışıyor insanlar. Yani bunlara gerek yok. Bu da işte Çünkü bizim işimizde burada başlıyor. Görüyor. Yani bizim işte kinoa ile bulgurun aynı besin değerlerine hemen hemen sahip olduğunu anlatmamız gerekiyor. Ama şimdi biz ekranlara çıkamıyoruz maalesef. Çünkü ekranlara çıktığınız zaman... <gülüyor> İşte çok daha farklı şeyler bana da mesela benim mail kutum hep işte bilmem ne programına davet edeceğiz sizi falan işte şartlar şunlar bunlar diye. Yani zannetmeyin ki o programlara çıkan bilgi veren insanların hepsi gerçekten bilgili oldukları için orada bilgili olanlar da vardır varlar ee, ama e, lütfen o kısımları hani ücretsiz her verilen bilgi doğru duru. Ee, Popüler olan daha çok şey ekranlarda yapmıyorum. konuşulmak isteniyor. Evet. Popülerseniz eğer reyting getirecekse konuşmalarınız tabii ki davet ediliyorsunuz, konuşuluyorsunuz. Ha bilgi isteyen yok mu? Bilgi isteyen programlar da var. Gerçekten bilgi isteyen programlar var. Oradan dönüşler de çok iyi oluyor. İnsanları bilinçlendirdiğinizi görüyorsunuz. Ama kaç kişiye ulaşabiliyorsunuz? Ya da ne kadar çok sizin gibiler çıkabiliyor? Yani ulaştığınız kitle çok az oluyor ne yazık ki. Çünkü popülerlik çok daha önde kalıyor. Her şeyde evet. olduğu gibi. Ee, zaten kanallara çıktığınızda konuştuğunuz zaman e, doğru şeyleri konuştuğunuz zaman o kanalın gelirlerinin yüzde 60'ı gitmiş oluyor yani. Evet, ben hep öyle diyorum. Sponsu... reklam alamayabilirsiniz. Evet yani reklam alamaz ve o evet. yüzden seni çıkartmıyor işte. Yani tabii ki de güzel programlar var mı? Var ama bir ...samanlıkta iğne aramak gibi o programları bulma... ...genelde insanlar neyi merak ediyor... ...işte bölgesel zayıflama... ...bilmem işte şunu şu ne kadar yağ yaktırır... ...bana mesela şey diye mesajlar atıyorlar... ...sosyal medyadan... ...ya Afikir Hanım tamam sağlıklı falan filan... ...tariflerde nasıl yağ yakacağız onu anlat bize... ...ya işte bu... ...bunların hepsi bir yağ yakma... ...bütünsel bir şey yani... ...hap bilgi istiyorlar, kolaya kaçmak evet, istiyorlar... Hani ...hazır o, gelsin yapayım bitsin evet, gitsin istiyorlar... ...üç kelimeyle bir şey öğrenme... Hani evet. ...sosyal medyada o var ya şimdi hani Instagram'da da o var... Üç kelimeyle, üç cümleyle bir şey öğrenme. Öyle değil ki onun altında doldurmak gerekiyor. Peki sen bu e, beslenme ve diyetetik bölümlerinin eğitim e, sistemini nasıl değerlendiriyorsun? Yeterli mesela bir sürü stajyer öğrenci görmüşsündür diye evet. kadar. <gülüyor> ve sen de biz de stajyer olduk. Evet. Ee, ve staj yapacak çok zor yer bulduk. Yani, bir de o var İstanbul'da. Yani çünkü, ben Ankara'da olduğum için evet. çok zorluk çekmedim yani ama yani İstanbul daha farklı galiba. Çok fazla üniversitede var artık beslenme ve bölümü. ...70'i geçmiştir diye düşünüyorum. Gerekli mi peki bu kadar? Değil çünkü istihdamı yok. Devlet almıyor personel, özel sektörde de yok. Herkes klinik açmak için giriyor bu bölüme baktığınız zaman. Öğrencilerin çoğunun da artık o sosyal medyanın vermiş olduğu şeyden dolayı ben bu bölümü okuyayım, ünlü olayım. işte birilerini zayıflatayım. işte ön plana çıkayım, çok takipçim olsun. Amaç bu olmamalı zaten. Ben her gittiğim üniversiteden anlatıyorum. Gerçekten bu olmamalı. sen bu mesleği niye okuyorsun? Ha ben 37 yaşındayım. Çok daha farklı bir bilinçle okudum. En son okuduğum için bu bölüm. <gülüyor> ben <de> bir ama... <gülüyor> üniversiteyi vebay ettim. Evet, <gülüyor> işte. Biz çok daha farklı okuyoruz ama o gençedik çocuklar işte 18 yaşında girdikleri ve çıktıkları üncele arasında fark olabiliyor. Neden seçiyorlar? Bunun farkına varsınlar. Eğitim sistemi çok daha farklı. Her yerde aynı değil. Yani işte sen girdiğin zaman bir üniversitede anlatacağın şey farklıdır. Ben girdiğimde farklıdı ama hiç hasta görmeden diyetisyen olmadan ne yazık ki beslenme ve diyetetik bölümlerinde hocalık yapanlar var baktığınız zaman. O bölümlerin açılmamış olması gerekiyor. Ben çok şanslıydım. Benim hocalarım hep beslenme ve diyetetik hocasıydı. İşte gıda ile ilgili konular Evet, kısımlar. Aynen öyle. Ona göre üniversite seçsinler ya da ya da şöyle bu zaten o kadar çok katmanlı bir konu ki evet. eğitim sistemine varıyor. Şimdi Aynen. biz sorduğun zaman niye beslenme yetiştiyim? İşte diş, diş hekimliğini ni kılpayı kaçırdım, <gülüyor> kaçırdım, tıp hedefliyordum. Aynı misliğe geldim. Yazda işte ya. atanma çoktu. Bizim yaz benim de yazdığım dönemde hani işte çok çok önceden o zaman çok yüksekte atanma şeyi 50 yani, alıp atanıyorsun falan dediler. Yani ben onun için yazmadım ama ne güzel atanırım da falan Ben niye diye yazdım düşündüm. biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Niye yazdın? Gıdadan sonra evet onu... Gıda, tarım, işletme okudum ayrı ayrı hepsini. Ee, bana çok fazla okul menüsü geliyordu laboratuvarda çalıştığım dönemde. Çünkü annem denetimdeyi o zaman kurmuştum ben. Ee, okul menüleri çok kötüydü gerçekten. Ben de dedim ki ben diyetisyen olacağım yani. Gıdanın üzerine okuyup diyetisyen olacağım. Yani e, o da o bölümü bitirmiş. ...bana uygun olmayan menüleri yazıyor... ...ben de aynı bölümü bitirip... ...sağlıklı bir menü nasıl yazılıyor bunu göstereceğim dedim... ...yani aslında ben mesleğe karşı bir... beslenme ve bölümü okudum yani çünkü... ...basma kalıp gibi standart menüler vardı... ...niye çünkü... E, ...catering firmalarının maliyetlerini düşürmek için yazdırılıyor o menüler size. Benim meslek, meslektaşlarım da çok iyi menüler yazar. Hiç şüphem yok. Ama ne yazık ki iş kaygısından dolayı... ...işte kızartmalı ya da bol yağlı kötü yağlardan bahsediyorum. E, menülerle o çocukların... Evet keşke aç çekiyor olsa. <gülüyor> hani pamuk ha. yağı falan gibi. E, hani o çocukların o anaokullarda, ilkokullarda... ...çatal yazılıp ya da işte kahvaltıda sadece çatal... ...işte çikolatalı sürmelikler gibi... ...menülere maruz kalmaması için... ...daha sağlıklı alternatifler olması için... ...ben de beslenme diyetik bölümünü okudum... İyi ki okumuşum diyorum... ...her zaman söylüyorum... ...imza atabiliyorum en azından... ...her yaptığım şeyin altında ben de diyetisyen olarak... ...gerçekten çok daha bilinçli artık... ...bizim meslektaşlarımız da öyle... ...daha sağlıklı menüler var... Ama burada da okulların işte veliler tarafından değer görmesi gerekiyor. Bir de sadece söylediğin şeyin tekrar altını çizeyim. Ee, sadece işimiz beslenme, ya diyet, diyet yazmak. Değil. Zaten diyetin de Türkçe çevriminde çok büyük hata var. Diyet beslenme alışkanlıklarının bütünüdür. Yani yaşam evet. boyu devam eder. Ama diyet bir zayıflama olarak Türkçe'ye neden çevrilmiş onu anladım Hayır, Biz programlarda zayıflama diyeti. Evet, zayıflama diyeti diyet. diye diyeti sonuna getiririz. Evet <gülüyor> yani işte diyet. Atıyorum bütünsel bitkisel beslenme diyeti ya yani bu benim yaşam boyu uygulayacağım bir şey bir de diyetisyen ne iş yapar ya onu, okun, onu konuşalım biraz şimdi evet doğru e, kilo alma verme gibi durumlarda sağlıklı öneriler sunar aynı zamanda hastalıkların tedavisine işte hastanelerde evet. en büyük sıkıntı bu. Bir diyetisyen e, bir sürü iş yapıyor. Bütün polikliniklere bakıyor. Benim staj yaptığım Ankara'daki e, bir hastaneyi Nisina Hastanesi'nde ayrı ayrıdı mesela. O büyük bir şanstı benim için. Ama e, baktığın zaman diyetisyenin o kadar fazla işi var ki bir yere odaklanamıyor. E, uzmanlık gerek bunun için. Yani bir şeyde uzman olduğunuz zaman o alanda hizmette en üst düzeyde olabilirsiniz. Yani diyabet çalışıyorsanız... Sizin bir diyetisyenin diyabet beslenmesi bilgisinden daha fazlasını bilmeniz evet. gerekiyor. Diyabet teknolojilerinde neler var? Ee, i̇nsülin pompası nasıl kullanılır? Ona göre nasıl karbonhidrat sayılır? İşte bilmem bir sürü yeni şimdi kan şekeri ölçme sistemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Yapay pankreas diye bir şey. ...konuşuluyor son zamanlarda. Bunlarla ilgili kongreleri takip etmek... ...bilimsel toplantılara gitmek... zamanı olması gerekiyor. Ha, ona gidecek zaman da olması Yerine gerekiyor. Yerinde biri bakabiliyor olması gerekiyor. Ha, mesela yani bir tane diyetisyenle bu iş evet. olacak... ...ha bu sadece devlet şeyinde değil... ...özel Her sektörde de, de böyle. Şimdi e, çoğu yerde böyle olduğu için... ...hepsini genel alıyorum... ...burada çok önemli sorumluluklarımız var aslında... ...şimdi hastayı görmek... ...bana çok fazla söylüyor... ...hastaneye gittik bir kağıt verdi yolun. ...ya bir soralım bakalım... ...o diyetisyen ne şartlarda çalışıyor... ...ona o kadar... Ya ...meslekte tükenmişlik o kadar erken oluyor ki o yüzden... ...şimdi ben rakam falan bilmiyorum ama... ...en azından benim gözlemlediğim... ...çevremdeki insanlar... bayağı hani bir, bu kadar fazla iş yüküne... ...dayanamıyoruz artık... ...dedikleri çok oluyor... Ee, Tabi bir sürü hikaye vardır bununla ilgili şimdi hepsini konuşmamız mümkün değil. Diyetisyenlerin uzun anlaşması gerekiyor evet. ve bir de sadece dediğim gibi hastalıklarla da ilgilenmiyor ki enteral parenteral yani e, ağız yoluyla sağlıklı besinleri alamayanlar mesela kaza kaza geçirdiğiniz ağzınız hiç açılmıyor çeneniz dişinizin <gülüyor> bir tanesini kırıyor kırılıyor e, bu beslenmenizi sağlamak için çeşitli içerikler veriyor. Bunu kim düzenleyecek? ya da damardan beslenmede kim düzenleyecek? Çok çok eskiden doktorlar hemşirelerle beraber düzenlemiş ama artık çok fazla bilgi ve çok fazla alan var ve doktorlar ve hemşirelerin yetişemeyeceği kadar büyük bir alan bu alan. Evet, sadece bizim de tek başına yetişemeyeceğimiz bir alan. İşte burada istihdam istihdam evet, sağlanmıyor. En istihdam, büyük sıkıntı. O. Evet, en, şimdi mesela çok yani o kadar hikaye bana geliyor ki yani başvurular, staj başvuruları yapmak isteyenler, işte iş başvuruları yapanlar vesaire. Ben çok üzülüyorum gerçekten. Bu kadar kıymetli bir meslek Türkiye'de ne halde? Yani o kadar üzücü bir şey ki bizim o kadar emek vererek okuduğumuz ve gururla ben söylüyorum ben diyetisyenim ben beslenme ve diyet uzmanıyım diyorum. Ama işte görünce böyle medya bunu çok çarpıttı ama. Evet. Biz bu arada e, özel de vermek zorundayız. Sence diyetisyenlerin <gülüyor> buradaki gördüğün hataları neler? Biz elmas diyetisyenler olarak evet, diye sözle gelmek istiyorum. Evet biz <gülüyor> diyetisyenler elmas diyetisyenler diyetisyenlerin gününde. adını koyduk ee, kendimize. Bunda önce. bir programda özellikle gördüğümüz için biz elmas diyoruz. Anlayan anlıyor zaten demek istediğimizi. Bir keresinde ayrımcılık diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde hiçbir mesleğinde hiçbir insana yapılmaması gerekiyor. Beslenme ve diyetik bölümü bitirenler için de geçerli bu. İşte burada da firmalar araya giriyorlar. Sponsorluklar, işte kendi ürünlerini ön plana çıkartacaklar vesaire. Acaba sağlıklı beslenmemi yazmak gerekiyor? Yoksa o firmalarla çalıştıkları için o firmaların ürünlerini yazacak bir diyet programı mı yazmak gerekiyor. Biz bundan dolayı eleştiriliyoruz aslında. Hani baktığımız zaman diyet diyetisyen dediğiniz anda a falan oluyorlar. Niye? Çünkü dediğin gibi senin de medyada çok fazla çarpıtıldı. İşte popüler olanlar daha fazla ön planda oluyor. Popüler oldukları için firmalarla işte dile getirmeliydim işte sosyal medyada zaten bunları paylaşıyoruz... ...hani o kadar çok şey var ki aslında... ...anlatılması, konuşulması gerekenler... ...ve sadece ekranda gördükleri kadar... ...diyetisyenleri biliyorlar... ...diyetisyenlik mesleğini o zannediyorlar... ...aslında hiç öyle değil... Evet. Bizim bir hocamız vardı. Şimdi belki programı dinliyordur umarım dinliyordur. Benim damardan beslediğim hastaların tabi reklamını yapmıyorum. Kim benim damardan hasta beslediğimi bilecek demişti. Gerçekten de doğru. Evet. Şimdi biz, işte damardan hasta'yı besledim, öyle, u falan diye paylaşmadığı için kimse. Ki en, zoru da <gülüyor> en zoru o. Evet. Yani, evet. En zoru o. nutrisyondur yani. En zoru. Onun tabi. Paylaşmadığı için kimse nütrisyonda beslenme ve diyet uzmanı olduğunu bile bilmiyor. Hemşireler yapıyor diye biliyor. Şimdi de burada meslek dayanışması olması gerekiyor. Yani <gülüyor> bilmiyorum farklı meslek dallarında arkadaşlarımla konuştuğumda da ya bizde de yok aynı sorunlar var. Bizde de böyle var. Mutlaka bir meslek doğduyordur. Ama e, galiba bizim meslek çok, çok büyük ortada bir kalıyoruz pasta olduğu bence. için hem <gülüyor> ortada kalıyoruz hem de çok büyük bir pasta şimdi hani. Ve çok rağbet gören bir... Evet, Onu. rağbet gören ve çok güncel, çok gündemde. Herkes bununla ilgili bir söylem geliştiriyor her gün. Çünkü beslenmeden, yemeden yaşayabilir miyiz? Yaşayamayız. En basiti, aynı kıyafeti günlerce de giyebiliriz. Ama günlerce ne kadar aç kalabiliriz baktığınızda. Çok o yüzden, hayatın içinde bir konu. Aynen konuşum. öyle, beslenme her zaman zaten rabet görecek. Hani... En ufak bir gıdayı ön plana çıkartıp bunu zayıflıyorsunuz dediği anda insanlar kolay yolu tercih ediyorlar. Kimse bununla iyileşiyorsunuz dediğiniz zaman dikkat etmiyor farkındaysanız. Yani evet insanların şey çok fazla hoşuna gitmiyor. Yani işte sağlıklı beslenme evet, Hasta e, olursan işte, bakarım modunda. İşte sebzeler, işte şunlar bunlar falan. İnsanların algısını değiştirdiler çünkü. Evet orada da bence sosyolojik anlamda da sıkıntılar var. Yani insanlar beslenmeye nasıl bakıyor yani? İşte sadece... ...bana mesela şunu söyleyin. ...spor yapıyorum, senin spora ihtiyacın yok ki... ...senin sağlıklı beslenmeye ihtiyacın yok ki... Yaşayan, ...zaten bütün zayıfsın... Ki. ...yani bu değil ki... ...ben kaliteli yaşlanmak istiyorum... ...ya da kaliteli yaşamak istiyorum... Hasta ...daha az hastalıkla uğraşmak istiyorum... ...ya da hiç uğraşmamak... ...yani bunlar çok tabii... ...bu da hep şeye daha derine... ...hep daha derine iniyoruz ya... ...eğitim dedik işte aile... ...işte toplumun nasıl yönetildiğine varana kadar... ...gider bu işler... Ee, o yüzden bizim de konuşacaklarımız hiç bitmez. Ama yiyecek içecek Üretimi yapan kuruluşlarda da çalıştığımızın tekrar altını çizelim. Evet. Özellikle seninler gibi, senin gibi. Aynı ee, önemli bir iş yapıyorsun. Ee, toplu tüketim. Toplu tüketimde e, bu. ...bununla ilgili ne anlatmak istersin? Yani bu alanda istihdam nasıl mesela? Bu alanda istihdam Biz, aslında çok bilinmiyor. Biz e, sorumlu yönetici olabiliyoruz... ...ketringlerde. Ketring dediğimiz nedir? Toplu tüketim, toplu yemek yapılan, üretilen yerler işte... ...okullarda üretilen yemekler yerinde üretiliyorsa... ...ya da yemek firmalarında. Biliyorsun ki hastanelerde... ...ihalede eğer diyetisyen zorunluluğu yazıyorsa... ...o hastanenin ketringine, yemek firmasına diyetisyen almak zorunda O da başhekime bağlı. Tabii yani orada öyle bir ibare varsa... ...yoksa yine e, diğer meslek kurumlarından kimse onları... Çalışıyorlar. Onlar kimler? Gıda mühendisi arkadaşlarımız, gel arkadaşlarımız, kimya mühendisi arkadaşlarımız. Ya daha eski meslekler yani. Bizim gibi çok yeni evet. meslek oralara giremiyor. Daha eski meslekler. Evet. Müh i̇şte değiştirilmesi istedir. gereken yönetmelik kastettiğim bu yönetmelik. İşte. Neden? İşte bize hep yiyecek içecek dersinde ne anlatırlar? Otelde de çalışabilirsiniz. Ben yıllardır otel denetliyorum. Daha otelde çalışan diyetisyen görmedim. Yani mutfağında <gülüyor> çalışan diyetisyen görmedim. Çünkü herkes işte klinik kısmında, ondan dolayı işin. Evet, işi. herkesi zayıflatmak istiyor evet. yani. aynen öyle. Kimse <gülüyor> üretim kısmına bakmıyor. Oysa Tabii herkes de dediysek yani bunu yapmak isteyenler için. var ama güzel işler yap, yapan. Bu arada o meslektaşlarımıza haklarını da verelim. Çok güzel işler yapan evet. benim bir sürü tanıdığım meslektaşım var. Ama işte hep göz önünde olanlar insanların algısını oluşturuyor ya. Gerçekten çok iyi işler yapıyor diyetisyenler. Evet. Çok o neleri başarıyorlar o kırsallarda, o hastanelerde onutrisyon Neler başarılıyor biz bunları bil, biz, biz bunları Göz biliyoruz ama siz, siz göremiyorsunuz evet. çünkü damardan beslediği hastayı alıp sosyal medyasından paylaşmıyor diyetisyen evet. ya da e, zaten işi başından aşk, aşkın Nefrioloji uğraşamıyor nefroloji mesela en zor beslenme evet. planlanacak e, grup aslında böbrek onkoloji kanser hastası. Evet, yani bunları hastaları. biz bilmiyoruz bizim burada tartıştığımız insanlar bir şey istiyor yani zayıflamayla hmm. ilgili bir şey istiyor ve onu e, onların verilmesi sağlanıyor gibi geliyor. Yani bunu, burada kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın hakkını verelim. Çünkü evet, cidden aynen, önemli öyle. işler yapıyorlar emeğine ve e, hepsinin de gerçekten hakkıyla diyetisyenliği yapan her meslektaşımın ben bugün diyetisyenler yani gününü kutluyor. kutluyorum. Evet. E, lütfen e, tabi çok ...nasıl diyeyim çok zor kendini steril etmek ve bir izole bir yerde tutmak çok zor. Sana da bir sürü geliyordur şimdi bana da işbirlikleri evet. teklifi geliyor bir sürü. Yani bunları iyi değerlendirip bunlara şey bakmak objektif değerlendirip... ...ya senin bir kere ürünün içinde şeker var yani... Bir ben... reklam istiyorlar. Evet, reklam. Yani biz Yani o, yazıyorum. O algı, o algıdan gelen şeyle bize Aynen de geliyorlar. Öyle. Ben en çok buna bir de blogger mamlardan dolayı olduğu için evet. bakıyorlar takipçine. O göre. Var. Ya da Takipçi ürün tanıttığı zannediyorlar. Seni bilmediği için, tanımadığı için evet. denetim yaptığını kimse anlamıyor. Zaten denetim dediğin anda cevap yok yani. İşte bunları bizim anlatmamız gerekiyor her yerde. Evet. Bir de diyetisyenlerin mali ve özlük hakları ile ilgili ne düşünüyorsun? Neler yapılabilir? Çok fazla Değişmesi şey yapılması gereken çok fazla şey var. Gerçekten 10 dakikada bir hasta bakan diyetisyen arkadaşlarımız da var, staj yaptığımız yerlerden biliyoruz. Çok yoğun hastaneler var. E ne diyetisyen memnun kalıyor? Haklı olarak 10 dakikada bir hasta gördüğü için. Ne gelen hasta memnun kalıyor? Çünkü 10 dakikada neyi anlatabilecek, neyi Sistem sorabilecek? Sistem bunu ama zorluyor. Aynen öyle. Doktorların da öyle. Artması gerekiyor doktorlar da öyle. Ama Sayı işte... ama bu. Boş bir artma olmasın yani. Doktoru Diyetim... orada yine mali anlamda destekleyen bir şey var. Diyetisyen hiç yok yardımcı sağlık personeli olarak geçtiği için baktığımızda hani döner açısından. İşte o yardımcı sağlık profesyoneli de değiliz Değiliz. Biz. Biz sağlık profesyoneliyiz. İşte yani tıpkı onların değişmesi gibi, gerekiyor. Doktor, hemşire gibi. Buna ben çok bunu dile getiren diyetisyenler de var ama biz sağlık yardımcı personel değiliz. İşte bunun duyulması gerekiyor. Evet. Bunu kısmı. altını çizeceğiz, Çize size söylememiz gerekiyor. Şimdi son e, saniyelere girdik. Ben çok teşekkür ederim ben sana teşekkür Çok konuşacak Ağardım şeyimiz var. Için. Biz evet. zaten programdan sonra konuşacağız. Akşam da <gülüyor> diyetisyenler gününü kutlayacağız. Evet. Elmas diyetisyenlerimiz var bizim. Mesleği kurtaracağız. akşam. Ayrik kutlar olacak. Aslında canlı yayın Lazım. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için Mesleğini hakkıyla yapan tüm diyetisyenlerin gününü kutluyorum e, Hocalarıma da buradan selam ediyorum Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne Sevgiler selamlar Vegan Sağlık İnsanın ve gezegenin sağlığı için Bitki temelli beslenme Hazırlayan ve sunan Kevser Başkara.